Çanakkale Destanı Bir Ömür Vefa Balıkesir'de hiç evlenmemiş ve Yedi Bekarlar ismiyle anılmakta olan hanımlardan birisi Berber Hayri Bey'in halası bir gün vefat eder. Cenazesinde birkaç akrabanın dışında kimse yoktur. Kılınan cenaze namazından sonra Mevta'yı takip eden topluluk kabristana gelir. Ve kendisi için açılan mezara büyük bir itina ile yerleştirilir. Tam üzeri kapatılacakken oradaki bir yakını şöyle bir hatırlatmada bulunur. Aman unutmayalım vasiyeti vardı. Biraz sonra bir kese dolusu diş ile Birkaç torba saç getirilir ve mevtanın üzerine konulur. Sonra da defin işlemi tamamlanır. Cenaze merasiminde bulunanlardan birisi merakla solar. Bunlar da neyin nesi, niçin mezara konuluyor? Bu işin esrarına vakıf olan bir kimse ise onun bu merakını şu cevapla giderir. Halamızın nişanlısı nikahtan hemen sonra daha düğün yapılmadan Çanakkale'ye gitmiş, bir daha da dönmemiş. Gençliğinde çok güzeldi halamız. Çok isteyenler oldu, lakin o nişanlısının hatırasını kirletmemek için kimselerle evlenmedi mezara konulan diş ve saçlara gelince yarın mahşer gününde huzur ilahide beyim ile karşılaşırsam bu ağızdan senin adından başka erkeğin adı çıkmadı diyebilmek için ağzından dökülen bütün dişlerini biriktirmiş yine huzur ilahide ona başıma Saçıma yaban eli değmedi diyebilmek için tarağına takılan bütün saçlarını toplamış. Saçların şahit olsun diye torbaya koymuş. Onların kendisi ile beraber gömülmesini vasiyet etmişti. Bizler de bu vasiyetini yerine getirdi. Evet ve Allah yolunu açık etsin. Sene 1915 Sonbaharın serin yağışlı günlerinden biri. Birinci dünya harbi bütün cephelerde devam ediyor. Vatanın her tarafında barut ve kan kokusu. Yiğitlerin biri ölüyor, biri yetişiyor. İhtiyarı, genci savaşıyor. Didiniyor, ve yurdumuza düşman çizmeleri basmasın diye el açıp Allah'a dua ediyor. Cepheye durmadan takviye kuvvetleri gidiyor işte. O kuvvetleri götüren tren Bilecik istasyonunda beklemektedir. Askerlerin hepsi sakin. Belki bir daha dönmeyecekler ama... ...şehit olmak inancı gönüllerine huzur veriyor. Sevkiyat subaylarından biri... ...vagonların arasında... ...sessiz, hareketsiz bir gölge görür. Merakla, şüpheyle yaklaşır... ...o anda şimşeğin aydınlığında... ...şunlara şahit olur. Ak saçlı, beli bükülmüş... ...soluk benizli... Başı yaşmaklı, ihtiyar bir Türk anası çakılmış gibi orada duruyor. Yağmurdan sıklam olmasına rağmen huşu içinde beklemektedir. Anadolu'nun cefakar vefat imsali ve sabırlı anası ile yaklaşan subay arasında şu konuşma geçer. ''Valide, yağmurun altında niye bekliyorsun?'' Tren oğlum var. Onu selametlemeye geldim. Oğlun kimdir, nerelidir? Söğüt'ün Akgünlü köyünden Mehmetoğlu Hüseyin. Onu görmek ister misin? Çağrayın mı? Sana dua ederim. Ona söyleyecek tek bir sözüm var. Hüseyin kısa zamanda bulunur. Elini öpen oğlunu, bağrına basan ana son olarak. Hüseyin'im, oğlum benim, yiğidim. Dayım şıp kaldı, babam dömekede. ağlarım Çanakkale'de şehit düştü. Bak, son yongam sensin. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse caminin kandilleri sönecekse südüm sana haram olsun öl de köye dönme yolun şıkkaya uğrarsa eğer dayının ruhuna bir fatiha okumayı unutma haydi ol Allah yolunu açık etsin demiştir Hüseyin Son defa anacığının elini öpmüştü. Yaşlı gözlerle oğluna bakan Türk anası, son evladını da dualarla bu şekilde cepheye uğurlamıştır. Evet, iki şehidin destanı. 1914 yılında. Avustralya'nın Silver City şehrine yerleşmiş iki Osmanlı orada çalışarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Çanakkale savaşı sırasında halifelerinin İngilizlere karşı sancak-ı şerifi çıkardığını ve bütün Müslümanları cihada çağırdığını öğrenirler. Bu sırada Çanakkale cephesine gönderilmek üzere Avustralya'dan asker toplanmaktadır. Bu iki genç, şehrin valisine çıkarak şöyle derler: "Halifemiz size karşı harp ilan etmiş. Bizim de buna icabet etmek vazifemizdir. Fakat biz sizin bu kadar zamandır ekmeğinizi yedik. Bırakın gidelim. Sizinle cephede savaşalım. Burada size karşı bir harekette bulunmayı nankörlük sayıyoruz." Vali gülmüş, onları reddetmiş. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Haddinizi bilin, edebinizle oturun yerinizde. Bizimkiler de. Eh, ne yapalım? Bizden günah gitti diye söylenerek uzaklaşmışlar. Hemen neleri varsa hepsini satmışlar. İki makinalı tüfekle bol cephane edilmişler. Sonra, sonra da Çanakkale'ye gönderilmek üzere limana sevk edilecek olan Anzak askerlerini taşıyan trenin geçeceği dar bir boğaza gidip mevzilenmişler. Namazlarını kılıp helallaştıktan sonra kazdıkları siperlere yerleşmişler. Üzerinde elde dikilmiş bir Osmanlı bayrağının dalgalandığı bu siperlerin hizasına gelince raylar üzerine yığılan taşlar treni durdurmuş ve o tren 700 anzak askerini ölü ve yaralı olarak orada bırakmak zorunda kalmış. Etraftaki tepelerde kalabalık Osmanlı kuvveti arayan düşman bütün bu savaşı verenin sadece iki şehit kahraman olabileceğine çok zor inanmış. Neredeyse bizim bugünkü aydınlarımız kadar gafil olan ve İslam'ın gönüllerdeki hakimiyetini bilemeyen İngiliz valiye de o iki kahramanın mübarek maaşlarını selamlamaktan başka yapacak bir şey kalmamış. Ruhları şad olsun.